İslam Dini Eser İsmet Çalapkulu Ön Söz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Alemlere rahmet olarak gönderilen hidayet güneşimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun aline ve ashabına yolundan hiç ayrılmadan gidenlere diğer bütün peygamberlere Salat ve selam olsun. İnsanların yaratılışının asıl gayesi Allah'ı tanımak ve O'na ibadet etmektir. İnsan bu yönüyle bütün canlılardan daha üstün ve şerefli bir varlıktır. Bu üstünlük ancak Allah'a iman ve ibadet etmekle gerçekleşir. Her Müslümanın mutlaka kendisine farz olan bilgileri doğru bir şekilde öğrenmesi ve uygulaması gerekir. Ancak o zaman şüphelerden arınmış sağlam bir imana sahip olabilir. Bu bilgiler ise doğru fıkıh alimlerinin eserlerinden alınmalıdır. Bu kitabımız çeşitli ve güvenilir kaynak eserlerden faydalanmak suretiyle hazırlanmıştır. Hanefi mezhebinin görüşlerine uygun olarak yazılmıştır. Bu konularda diğer mezheplerin görüşlerine de yer verilmiştir. Ayrıca herkesin rahatça anlayabileceği kolay bir yazı dili kullanılmıştır. İslam dininin temel esasları kısa ve özet olarak ele alınmıştır. Kitabımızın bütün Müslümanlara faydalı olmasını eşi ve benzeri olmayan Yüce Allah'tan dilerim. İsmet Çalapkulu 1. Bölüm İman Din Din, Allah'ın seçtiği, peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirdiği ilahi bir kanun ve değişmeyen yüce nizamdır. Bildirilen bütün emirler, insanın dünya ve ahiret mutluluğu içindir. İlk peygamber Hazreti Adem aleyhisselamla, en son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere gönderilen bütün peygamberlerin ortak mesajı tevhid dini üzerinedir. Tüm peygamberlerin tebliğ ettikleri dinlerde Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve hayırla şerrin Allah'ın ile olduğuna dair iman, inancı vardır. Bütün dinlerde değişmeyen itikat budur. Zaman, mekan ve ihtiyaca göre değişen sadece ibadet ve muamelattır. İman esasları ise hiçbir zaman değişmemiştir. Dinlerin Çeşitleri 1. Hak Dini Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilen ve hiç tahrif edilmeyen dindir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği en son din İslam'dır. 2. Muharref dinler Allah Celle Celaluhu tarafından gönderilen fakat sonradan insanlar tarafından tahrif edilen, değiştirilen dinlerdir. Yahudilik ve Hristiyanlık gibi. 3. Batıl dinler İnsanlar tarafından uydurulan, Tevhid esaslarına dayanmayan dinlerdir Mecusilik gibi Yahudilik Allah Celle Celaluhu tarafından Hazreti Musa Aleyhisselam aracılığıyla Gönderdiği dine Yahudilik denir Hazreti Musa Aleyhisselama verilen kutsal kitapsa Tevrat'tır Bu kutsal kitap orijinal şekliyle Tam olarak muhafaza edilememiştir Yahudi din adamları olan hahamlar tarafından Tevrat tahrif edilmiştir. Tevrat'a bazı ekleme ve çıkarmalar yapılmıştır. Yahudi ırkının üstün olduğu bütün insanların onlara hizmet için yaratıldığı bildirilmiştir. Yahudiler sadece İsrailoğullarından gelen peygamberleri kabul ederler. Bunun dışında kalan diğer peygamberleri inkar ederler. Ayrıca Tevrat dışındaki diğer kutsal kitapları da kabul etmezler. Hristiyanlık Hazreti İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dine Hristiyanlık denir. Kutsal kitapları da İncil'dir. Hazreti İsa Aleyhisselam'dan sonra din adamları olan papazlar İncil'de çeşitli değişiklikler yapmışlardır. Böylelikle birbirini tutmayan çelişkili İncil'lerin ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. Hristiyanlıkta bilindiği gibi teslis, üçleme vardır. Baba Allah, oğul Hazreti İsa ve kutsal ruh Cebrail inancı hakimdir. Buna göre Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Tanrı'nın olduğu fikri benimsenmiştir. Bu da İslam'ın tevhid inancına aykırı düşmektedir. Hristiyanlık dinine göre doğan her çocuk günahkar doğar. Ve günahtan arındırılmak için vaftiz yapılır. Günah işleyen yetişkinler ise din adamları tarafından papazların huzuruna giderek yapmış oldukları günahları itiraf etmek suretiyle günah çıkarırlar. Ayrıca papazların aforoz etme, cennetten kovma gibi yetkileri vardır. Bu görüşler tamamen İslam dinine ve tevhid inancına aykırı düşmektedir. İslam Allah Celle Celaluhu tarafından Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla gönderilen en son din İslam dinidir. Tahrif edilmeyen bütün semavi dinlerin adı İslam'dır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği kutsal kitapsa Kur'an-ı Kerim'dir. Bu kutsal kitap asla tahrif ve değişikliğe uğramamıştır. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i kendi koruması altına almıştır. Onun için kıyamete kadar hiç kimse tarafından asla değiştirilemeyeceği kesin olarak bildirilmiştir. Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Ali İmran Suresi 19. Ayet Allah katında din, şüphesiz İslam'dır. Ayrıca batıl dinlerin, İslam dışında kalan bütün dinlerin Allah Celle Celaluhu katında hiçbir değeri olmadığını açıkça bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi 85. Ayet Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir. O ahirette de zarara uğrayanlardandır. İman İmanın sözlük anlamı tereddütsüz kesin bir şekilde inanmaktır. Allah'ın Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla bize bildirdiği şeylerin hepsine inanmaktır. Bu da kalple tasdik, dil ile ikrardır. İman iki kısma ayrılır. İcmali, topluca iman. Tafsili, ayrıntılı iman. İcmali iman. Dinde inanılması gereken şeyleri hiç ayırmadan topluca inanmaktır. Kelime-i tevhid, La ilahe illallah, Muhammed'ün Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin din adına tebliğ ettiği, bildirdiği şeylerin hepsine kesin bir şekilde inanmaktır. Tafsili iman. İnanılması gereken şeylerin her birine ayrıntılı olarak iman etmektir. Bu durumu üç şekilde inceleyebiliriz. Birinci şekil. Allah'a, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın peygamberi olduğuna ve ahiret gününe yani öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmak. İkinci şekil, Amemtü'de belirtilen Allah'a, Allah'ın meleklerine, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere inanmak. Üçüncü şekil, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ettiği şeylerin hepsine iman etmektir. Peygamberimizin haber verdiği helal, haram ve farzların hepsine kesin olarak inanmaktır. İman ve inkar bakımından insanlar. Mümin. Allah'a ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna, getirdiği bütün haberlere kesin şekilde inanan kişiye mümin denir. Kafir Allah'ın varlığını, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini ve İslam dinine göre inanılması gereken hususların tamamını veya bir kısmını inkar eden kişiye kafir denir. Münafık Allah'ın varlığına, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine kalbiyle inanmadığı halde diliyle inandığını söyleyen kişiye münafık denir. Mümin olanlar ebedi cennette, kafir ve münafıklarsa dinin temel esaslarına inanmadıkları için cehennemde kalacaklardır. İmanın şartları altıdır. Allah'ın varlığına ve birliğine. Allah'ın meleklerine, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, iyilik ve kötülüğün Allah'ın yaratmasıyla olduğuna inanmaktır. Kur'an-ı Kerim'de imanın şartları çeşitli ayetlerde ayrı ayrı geçmektedir. İmanın şartları toplu bir şekilde Cibril hadisinde şöyle geçmektedir. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle birlikte oturmaktayken, kimsenin tanımadığı üstü başı tertemiz bir şahıs gelip yanlarında oturdu. Adam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru sorabilir miyim dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sor diye cevap verdi. İslam nedir diye sordu. Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de onun peygamberi olduğuma ''İnanmak, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmektir.'' dedi. Adam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu söylediklerini tasdik etti. Sahabeler bu adama hayret ettiler. Hem soruyor hem de söylenenleri tasdik ediyor, dediler. Adam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, iman nedir?'' diye sordu. Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmendir dedi. Adam peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediklerini tasdik etti. Diğer başka sorular da sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara da cevap verdi. Daha sonra adam gitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelen şahıs Cibril'di. ''Size dininizi öğretmek için geldi.'' buyurdu. Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, Tirmizi rivayetlerinde bu hadis geçmektedir. Amentü'de yer alan imanın toplu şekli bu Cibril hadisinden alınmıştır.